Alo. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Özür dilerim. Sağ olun. Bu dövmenin hedefini soracaktım ben. İslam dininde Ta cahiliyeden beri yani İslam dini henüz Arabistan kıtasında Hicaz bölgesinde intihar etmezden önce cahiliye toplumunda da dövme vardır. Hı hı. İslam geldiği vakitte cahiliye toplumundaki bazı var olan adetleri tamamen kaldırmış, bazılarını değiştirmiş, bazılarını da olduğu gibi ipka etmiş, bırakmış, yerinde bırakmıştır. Yani insanlarımız sanıyor ki dövme günümüz insanına has bir süslenme, bir işte şekil verme halidir. Hayır, dövme ta Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde ve ondan önceki cahiliye döneminde de insanların çok sıklıkla kullanmış olduğu bir süslenme veya bir işaretleme şeklidir. Aynı şekilde mi hocam? Evet aynı şekilde vekile. işaretleme nedir? Kabileler kendilerine has işaretleri, rumuzları, alametleri vardır. Bakarsınız ki bir erkeğin veya bir kadının işte kimisinin yanağında, kimisinin çene kısmında, kimisinin kolunda, başka yerinde o kabile mensup olduğunu gösteren dövmeler yapılır. Süs ve işaretleme kastıyla yapılan dövmeler vardır. Allah Resulü peygamberliğini ilan ettikten sonra, peygamber olarak gönderildikten sonra dövmeyi tamamıyla yasaklamış ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bunu yapanların uzak kalacağını ifade etmiştir. Hadis çok açıklı. لَاَنَ اللّٰهُ الْوَيْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Allah gerek kendisine dövme yaptıran hanımefendi, gerekse dövmeyi yapan hanımefendi rahmetinden tard eder, yani rahmetinden uzak tutar buyurarak İslam dövmeyi yapmayı ve yaptırmayı yasaklamıştır. Bundan Müslümanların şiddetli bir şekilde uzak durması gerekir. Çünkü niye? Biz... İlahi rahmete muhtaçız. İlahi rahmet olmadan ne dünyada nefes alabiliriz ne de ahirette ebedi kurtuluşa erebiliriz. Onun için dünyevi bir e, süs için, dünyevi bir gaye için Müslüman ahiretini hiçbir şekilde feda etmemelidir.